yıldızların izinde Haya Abidesi Hazreti Osman Radıyallahu Aleyhi Medine'nin her sokağı, her köşesi, her evi aynı haberle çalkalanıyordu. Müslümanlar şimdiye kadar pek çok sıkıntı ve zorluklarla karşılaşmış ve Allah'ın yardımıyla hepsinin üstesinden gelmişlerdi. Ancak şimdi gelen tehlike diğerlerine benzemiyordu. Şam'da toplanan 40 bin kişilik Bizans ordusu Müslümanların üzerine saldırma hazırlığındaydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un önünde duracak bir güç yoktu. Güçlü ve teçhizatlı ordusu girdiği her savaştan zaferle dönüyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam devletinin kuzeyinin güvende olmadığını biliyordu. Oradan her an gelecek bir tehlikeyi zaten bekliyordu. Bizans ordusunun saldıracağı haberi gelince, tüm Medine'ye ve Arap Yarımadası'nın pek çok yerine haber gönderdi. Genel seferberlik ilan eden Resulullah, düşmana karşı büyük bir ordu teşkil edileceğini duyurdu. Daha önceki tüm gazvelerin hazırlıklarını gizli yürüten Allah Resulü, bu sefer öyle yapmadı. Zira bu zor ve sıkıntılı bir sefer olacaktı. Gidilecek yer uzak, havalar sıcak ve düşman da güçlüydü. Ordunun böyle bir sefere hazırlanması da uzun sürecekti. Resulullah'ın sefer emri vermesiyle beraber Medine'de münafıkların dedikoduları hemen başladı. Girişilen her önemli işte Müslümanlar arasında fitne çıkaran münafıklar, bu seferde insanların kafasını karıştıracak söylentiler yaymaktan geri durmadılar. Münafıkların başı Abdullah bin Selül, ''Muhammed Roma devletini oyuncak mı sanıyor? Onun ashabıyla beraber yakalanıp esir olacaklarını gözümle görmüş gibi biliyorum.'' diyerek, Müslümanların içlerine korku ve ümitsizlik vermeye çalıştı. Münafıkların büyük çoğunluğu hiçbir özürleri olmadığı halde savaşa katılmamak için izin istediklerinde Allah Resulü onlara izin verdi. Yaptıkları propaganda Müslümanlar arasında da etkili olmuş ve böylesi uzun ve zor bir sefere katılmak konusunda bir isteksizlik havası hakim olmuştu. Ve Yüce Allah müminleri şöyle uyardı. Ey iman edenler! Size ne oluyor da Allah yolunda cihada çıkın denildiğinde bazılarınız ağırdan alarak bulunduğunuz yerden kımıldamak istemiyorsunuz. Yoksa siz ahireti bırakıp sadece dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici zevki ahiret saadeti yanında pek az ve değersizdir. Müminler bu ayetle birlikte sarsıdılar ve kendilerine geldiler ve Salatül Usra yani güçlük zamanında Ceyşül Usra'ya yani güçlük ordusuna katılmak için seferber oldular münafıklar kaçacak delik ararken onlar canla başla Gazvetül Usra'ya yani zorluk seferine hazırlandılar Arap Yarımadası güneşin hararetiyle kavruluyorken onlar cehennem ateşinin daha sıcak olduğunu biliyorlardı Ekinlerinin hasat zamanı gelmişken, onlar Allah yolunda cihadın daha karlı bir iş olacağına iman etmişlerdi. Karşılarında zamanın en güçlü devleti ve ordusu vardı ama onlar, üzülme, Allah bizimle beraberdir ayetinin tecellisine şahit olmuşlardı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve daha pek çok sıkıntılı zamanlarda Allah'ın yardımına mazhar olmuşlardı. Şimdi Allah onları yalnız mı bırakacaktı? Asla ve kad'a. Allah'ım sen şu bir avuç İslam toplumunun yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diye yakaran bir peygamberleri vardı. Şimdi mazeret üretmenin değil hayırda yarışmanın zamanıydı. Ve onlar da öyle yaptılar. Tebuk zor bir seferdi ve bu zor günde birlik olmanın vaktiydi. Bizans'ın oyununu başlarına ekecek bir ordu teşekkül etme vaktiydi. Düşmana karşı sinelerin siper olma vaktiydi. Efendiler Efendisi her zamanki mütevekkil ve vakur haliyle mescitte. Etrafında ağzından çıkacak sözlere kilitlenmiş ashabı. Yine kutlu bir zamanda. Vahiy meleği yine sözlerin en güzeline elçi. Ve onun dilinden dökülüyor göklerden gelen haber. Ey müminler! Güçlünüz zayıfınız hep birlikte savaşa kuşun. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu buyrukla bir yarış başladı asab arasında. Zengini fakiri, Kadını erkeği elinde ne varsa ordunun teçhizi için Allah Resulü'nün önüne yığdılar. Efendimiz, kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde lehinde şahitlik yapacaktır buyurarak müjdeledi inananları. Bu öyle bir hayır yarışıydı ki kimi tüm sermayesini, kimi sırtındaki elbisesini, kimi günlük yiyeceğini ortaya koydu. Ama Medine'de öyle bir sahabi vardı ki, kimse bu hayır yarışında ona yetişemedi. Nasıl yetişebilirdi ki, ahlakı Resulullah'a en çok benzeyen ve cömertlikte onun ahlakını kendisine düstur edinmiş olan Osman bin Affan'dı o. O, Resulullah aleyhissalatü vesselamın iki kez damadı olma şerefine nail olmuş Zinnureyn Osman bin Affan'dı. O, meleklerin bile kendisinden haya ettiği Edep ve hayat imsali Osman bin Affan'dı. Şimdi Salatül Usra'da, güçlük zamanında malını feda etmenin vakti gelmişti. Şam'a göndermek için hazırlattığı 300 develik kervanı, üzerindeki mallarla birlikte Resulullah'a teslim ettiğinde, tüm Medine hayretler içerisinde kalmıştı. Ama Osman bununla yetinmedi ve bin altın ve elli at daha ilave etti Sarakasına Öyle memnun oldu ki Allah Resulü ona şöyle dua etti. Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol. Bu Osman'ın mazhar olduğu ilk dua değildi. Daha önceleri de çeşitli vesilelerle Efendimiz ona duada bulunmuştu. Bir keresinde de Hazreti Osman, Efendimiz'in yaptığı duaya nail olmak için yine cömertliğin zirvelerine çıkmıştı. Onlar hep sınandılar. İmanlarıyla sınandılar. Canlarıyla sınandılar. Mallarıyla sınandılar. Vatanlarıyla sınandılar. Evlatlarıyla sınandılar. Aileleriyle sınandılar. Ezildiler, horlandılar... Sürüldüler, saldırılara uğradılar. Aç kaldılar, susuz kaldılar, evsiz barksız kaldılar. Savaştılar, mücadele ettiler, tüm varlıklarını ortaya koydular. Ama yine de vazgeçmediler. Vazgeçmeyi hiç düşünmediler. Hazreti Osman tüm bunları yaşamış ve imanındaki sebatını her vesilede ortaya koymuştu. İlklerden olmak zordu ve o, tüm zorluklara karşı hep Resulullah'ın yanında yer almıştı. Onun yakın arkadaşı, sırdaşı, müşaverede bulunduğu sadık dostları arasında olma şerefine ulaşmıştı. Müslümanlar Medine'ye yeni hicret etmişlerdi. İslam devleti yeni teşekkül ederken, muhacirler ensarın desteğiyle ayakta kalma mücadelesi veriyordu. Bu zor günlerde, Susuzlukta en büyük sorunlardan biriydi. Müslümanlar sularını Rume kuyusundan karşılıyorlardı. Ancak bu kuyu bir Yahudi'ye aitti. Yahudi çoğu zaman kuyuya kilit vurur ve kimsenin su almasına müsaade etmezdi. Kuyuyu açtığı zamansa suyu çok fahiş fiyatla satar ve yoksulların da almaya gücü yetmezdi. Allah Resulü bu durumu biliyor, çok üzülüyordu. Bir gün şöyle buyurdu. Rume kuyusunu kim satın alır da Müslümanlara karşılıksız hediye ederse onun için cennet vaat edilmiştir. Hz. Osman, Hz. Peygamber'in bu açık müjdesini duyunca hemen Yahudi'nin yanına gitti ve kuyuyu satın almak için pazarlığa girişti. Yahudi, Müslümanlar için başka su kaynağı olmadığını biliyordu ve kuyu için ödenmesi mümkün olmayan çok yüksek bir fiyat istedi. Hazreti Osman ne yapıp edip kuyuyu daha makul bir fiyata almak ve böylece Hazreti Peygamber'i memnun etmek istiyordu. O yüzden vazgeçmedi ve Yahudi'ye şöyle bir teklifte bulundu. ''Senin dediğin fiyata kuyuyu satın alamam. Gel seninle beraber ortaklaşa bu kuyuyu işletelim. Böylece kuyu elinden çıkmamış olur. Kuyunun yarı hissesini bana sat. Bir gün sen, bir gün ben kuyuyu işletiriz.'' Yahudi'ye bu teklif cazip geldi ancak İşin neticesini hesap etmemişti Yahudi 12 bin dirheme Kuyunun yarı hissesini Hazreti Osman'a sattı Kuyunun başında bir gün Yahudi Bir gün Hazreti Osman radiyallahu anh Durup su veriyorlardı Yahudi yine suyu yüksek fiyata satıyor Hazreti Osman radiyallahu anh ise Ve dava veriyordu Hal böyle olunca Müslümanlar Hazreti Osman'ın gününde iki günlük su ihtiyaçlarını Alıp gitmeye başladılar Yahudi su satışı yapamayınca oyuna geldiğini anladı ve Hazreti Osman'a gitti. Kuyunun diğer yarısını da aynı fiyata satmak istedi. Ancak artık iş işten geçmişti. Hazreti Osman Yahudi'nin teklifini kabul etmedi. Bir müddet sonra gelip daha aşağı bir fiyat teklif etti Yahudi. Hazreti Osman yine kabul etmedi. Biliyordu ki Yahudi kuyuyu mecburen satacaktı. Başka çaresi yoktu. Yahudinin ısrarlarına dayanamayan Hazreti Osman 8 bin dirhem vererek kuyunun diğer yarısında satın aldı ve kuyunun tamamını Müslümanların ihtiyacı için sebil etti. Hazreti Osman sadece kuyuyu sebiletmedi, O tüm hayatını İslam davasına adadı. Servet, itibar ve şaşa dolu hayatını hiç düşünmeden bıraktı ve her türlü saldırıya karşı durdu. Yurdunu o hiç düşünmeden terk etti. Ve Habeşistan'a ilk hicret eden kafilenin içinde yer aldı. Sonra Medine'ye hicret etti. Ticari yeteneğini burada da gösterdi ve Medinelilere ticareti öğretti. Ne kazandıysa hiç düşünmeden Allah yolunda infak etti. Çok kazandı. Büyük servete sahip oldu. Ama hep sade ve mütevazı bir hayatı tercih etti. İmanındaki sebatı ve Resulullah'a bağlılığıyla ashabın, en önünde yer aldı. Takvası, edebi, hayası ve cömertliğiyle Müslümanlara hep örnek oldu. Hz. Peygamberin buyurdukları üzere meleklerin bile kendisinden haya ettiği biriydi. Üstün ahlakıyla ashabın en parlak yıldızları arasına ismini yazırdı. O yıldızlara ve onların izinde olanlara selam olsun. yıldızların izinde